Allah'a adanmış gençlikler 6. Ebu Hanzala Bizleri İslam'a hidayet eden, bundan sonra İslami bir hareket içerisinde bulunmayla şereflendiren, İslam'a ve Müslümanlara hizmetkarlıkla bizi ödüllendiren Rabbimize hamd olsun. Salat ve selam, Salah ve takvanın gözü de örneği Resulullah'a, ashabına, pak aline ve etbaanın üzerine olsun. Genç kardeşim, şu an bu yazıyı okuyor olmakla ne kadar bahtiyar olduğunu düşündün mü? Elinde tutmuş olduğun dergi için Rabbine Sübhanehu ve Teala hamd ediyor musun? Şu an sen de milyarlarca insan gibi ellerinde gökleri çatlatacak Allah'ın engin rahmetine rağmen gazaba geldiği bir şeyler tutuyor olabilirdin. İşte bu nimet üzerinde durup konuşacağımız kadar bu nimeti bulamayan ya da bulup elinin tersiyle iten yığınlar hakkında da konuşmalıyız. Bunlara yönelik sorumluluğumuz nedir? Bize bahşedilen bu nimetin şükrünü nasıl eda edebiliriz? Bu soruların cevabını ararken bir neticeye ulaşmıştık. Şerrin ve batılın insanları her yönden kuşatıp ifsad ettiği bu zamanda şükrümüz, hayır ve hakkın insanlara ulaşması için mücadele etmektir gününün belli saatlerini bu işe vermekle bir yerlere varılamayacağı hepimizin kabulüdür. Şerrin, insanların 24 saatini kuşattığı bir zamanda, ancak her şeyini İslam'a adamış, hareketi hizmet, durgunluğu harekete hazırlık olan insanlara ihtiyaç vardır. Düşün ki, bir kanalizasyon akıyor ve bizler o suyun içinde bulunan bir cisme dışarıdan su dökerek temizlemeye çalışıyoruz. Bugün bizimle, Çevremizdeki insanların durumu bundan farklı değildir. Bizlerin dava adına yaptıkları belli saatlerle sınırlı olursa, yaptığımız hizmet pisliğin içinde bulunan cisimlere su dökmekten öteye geçmez. Bu temizlenmek, istenileni temizlemeyeceği gibi, elimizde var olan temiz suyu da tüketmemize neden olur. Yıllar içerisinde bunun oluşturacağı bakımlık ve umutsuzluğu da unutmamak gerekir. Bizlere hidayet şükrünü eda etmek üzere Allah'a adanmış, her şeyiyle İslam'a hizmet edecek insanlar lazımdır. Yaş, güç ve hareket olarak buna gençlerden daha müsait kimse yoktur. Bu teorik olarak tartışılmayacak bir gerçek olduğu gibi, tarihin ve vakanın da binlerce örnekle tasdik ettiği bir hakikattir. Her Müslüman gücü nispetince İslam'a hizmet etmek zorundadır. Kimi malıyla, kimi duasıyla, kimi ilmiyle, kimi sabrıyla, bir değere yürünecek yolları temizlemekle. Bununla beraber her şey ile ama her şey ile İslam'a hizmet edecek bir grup olmalıdır Müslümanların arasında. Hizmetin ve mücadelenin asıl bunun dışında kalan her şeyin fer ikincil olduğu bilinciyle hareket eden bir grup. Bize örnek olan ve adanmışlıkları Allah Subhanahu ve Taala tarafından kabul edilen genç sahabeler böyleydi. Onlar, her an emir bekleyen ve atacakları her adımı alabilecekleri emirlere göre hesaplayan insanlardı. Hiçbir şey onları görevden ve sorumluluktan alıkoymuyordu. Davet yapılacağı zaman, rıfk ve hikmet timsali oluyor, cihat nidası Bilal'in radiyallahu an gür sesiyle yankılandığında, cehennebi bir öfke kuşanıp ölüme koşuyorlardı. Geri döndüklerinde mescitte edebin ve tevazunun süsüyle, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem etrafında halka oluyorlardı. Düşmanları onlar için, gündüzün süvarileri, gecenin rahipleri diyorlardı. Öyle ya, süvari ibadet etmez, rahip savaşa çıkmazdı. O gençler, o güne dek bilinen tüm ölçüleri yerle bir etmişlerdi. Çünkü bu isme ve role hapsetmişlerdi kendilerini. Adanmışlardı. Ne isteniyorsa onu yapıyor, yapılması gerekeni en güzel şekilde yerine getiriyorlardı. Bugün adanmaya talip olanlarımıza bu yolu hazırlayıp kolaylaştırdılar. Deneme yanılma yoruculuğundan kurtardılar bizleri. Bize düşen onların adanmışlığını doğru okuyup doğru tespitlerde bulunmaktır. Onlarda bulunan her özellik Allah'a adanmanın esasıdır. Onların özelliklerinden biri salih bir çevrede bulunuyorlardı. İnsan, yaşadığı ortamın renklerini üzerinde taşır. İslam'ın bireyden ziyade, çevre ve ortamın ıslahına önem vermesi bundandır. İnsan, birey olarak su gibidir. Onu koruyan, güzellik veya çirkinliğini belirleyen içinde bulunduğu kaptır. Yaşadığımız toplum, bizleri kuşatan kap gibidir. Bireyin salih olması yeterli değildir. Kabının da salih olması gereklidir. Allah'a adanan ve adakları kabul edilmiş örneklerimiz, Salih bir ortamda yaşıyorlardı. Evlerinde, günlük işlerinde, mescitlerinde hep salah vardı. Onlar da insandı. Şehvetleri ve onları cezbeden dünyalıklar onların hayatında da mevcuttu. Ancak yaşadıkları ortam onların sabit kalmasını ve nefsani arzularını dizginlemelerine yardımcı oluyordu. İnsan her ortamda yaşayamaz. Yaşaması için çevrede belli özellikler bulunması gerekir. Kulluğun temeli olan kalplerin hayatı da böyledir. Kalpler ancak salih ortamda hayat bulur. Salahın azığı olan iman ve salih amelin nuru, sadece salih ortamda bulunur. İnsan çöplükte yaşayamayacağı gibi, kalpler de salih olmayan ortamda yaşayamaz. Yaşadığı farz edilse dahi, insanı Rabbinden alıkoyan hastalıklarla yaşar. Allah'a subhanehu ve teâlâ gençliğimizi adamadan önce, Adanmışlar topluluğunu bulmalıyız. Kendimize örnek alabileceğimiz, dünya ve süsü bizi çektiğinde tutunabileceğimiz salih bir çevre. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Salih arkadaşla kötü arkadaşın misali, misk taşıyıcısıyla demirci körükçüsünün misali gibidir. Misk taşıyan ya sana ondan verir veya sen satın alırsın ya da güzel kokmasından istifade edersin. Ateşi körükleyense ya elbiseni yakar veya ondan kötü koku alırsın. Muttafe aleyh. Salih ortam böyledir. İnsan hiçbir şey yapmadan ondan istifade edebilir. Sen hiçbir çaba harcamadan o sana kendinden verir. Manevi olarak ruhun dinginliğe kavuşur. Kalbinde Allah'a Subhanehu ve Teala ve onun yanında olanlara rağbet artar. Sebebini anlayamadığın bir sevgi ve irade fırtınası eser kurak gönlünde. Veya sen çabalarsın, örnek alırsın, taklit edersin. Böylece güzel kokuyu satın alan gibi olursun. Elde ettiğin hayır senin çabanla olur. İki durumdan biri gerçekleşmese dahi zarar etmezsin. Salih ortamın kokusuna aşina olursun. Elinde ölçü olur. Bugün olmasa bile bir başka gün salihlerle fasıkları ayırt edersin. Bu da ondan sana güzel bir koku sinmesidir. Ateş körükleyense bunun zıddıdır. Her halükarda sana zarar verir. Elindekiyle elbiseni yakar. Rabbinin azabıyla senin aranda perde olan takva libasın yırtılır. Yaptıklarını yapsan onlarla aynı olur, sussan dilsiz şeytan olursun. En basit haliyle kokusu siner, haramlara karşı alışkanlık ve kanıksama olur sende. Artık haramlar yüzünü ekşitmez. İnsanın istikamet üzere olması için iki şart vardır. Biri, insanın kendiyle alakalıdır. Gönülden istikamet üzere olmayı arzulamalı ve çaba sarf etmelidir. İkincisi, müstakim bir ortamda salihlerle beraber olmalıdır. Bireysel salah başlangıç için yeterlidir. Ancak sebat ve istikrar için ortam şarttır. Temiz yağmur ancak uygun zeminde nebat bitirir. Su damlası yeterli değildir. Salih bir Müslüman takvasıyla temiz bir yağmur damlası gibidir. Düştüğü yerde istikrar bulup kök salması ve faydalı bir ağaca dönüşmesi için uygun zemin şarttır. Bu da salih ortamdan başkası değildir. Bu noktanın daha iyi anlaşılması için şeytanın tasarruflarına bakmamız yeterlidir. Şeytan insanı yalnız bırakmak için elinden geleni yapar. Saptırmak istediği insanın salih ortamın içinden ayrılması için her hileye başvurur. Salih ortam Müslümanın korunağıdır. Müslüman tökezleyip şeytana ve mansiyetlere karşı zayıfladığında ortamdan güç alır. İbni Ömer radıyallahu an Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem şöyle rivayet etti. Resulullah kişinin evde veya yolculukta yalnız olmasını yasakladı. İmam Ahmet Başka bir hadiste İnsanlar yalnızlığın tehlikesine dair benim bildiklerimi bilselerdi, hiç kimse tek başına yolculuk yapmazdı. Buhari Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yalnızlığın her türlüsünü yasaklamıştır ve bunun şeytandan olduğunu özellikle vurgulamıştır. Ebu Salebe el-Huşan radıyallahu anh, Allah Resulü dinlenmek için durduğunda sahabe vadilerde dağılırdı. Ayağa kalktı ve şöyle dedi. Sizin vadilerde bu şekilde dağılmanız şeytandandır. Ebu Davud Ömer radiyallahu an hutbede Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem Cemaatle beraber olunuz. Ayrılıktan sakınınız. Çünkü şeytan tek olanla beraberdir. İki kişidense daha uzaktır. Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Çünkü şeytan cemaatten ayrılanla beraber koşturur, hareket eder demiştir. Nesai Günümüzde salih ortam, cemaat. Genç kardeşim, iman ettikten sonra asıl mesele sebat etmek ve iman üzere son nefsi vermektir. Bu da ancak iman üzere yaşayan topluluklar içinde bulunarak olur. Günümüzde salih ortam, sahih akide ve menheç üzere olan cemaatlerdir. Müslümanın insi ve şeytanlara karşı en sağlam korunadır cemaat. Yolculukta, gece evde, yalnızlığı yasaklayan bir din, bütün bir hayatını yalnız geçirmene müsaade edebilir mi? Bizler hayatımızı en küçük biriminden, aile, ev, en genişine, devlete kadar İslamileştirmekle mükellefiz. Her Müslümanın Allah'ın subhanehu ve teâlâ şeriatıyla yöneten bir emire tabi olması farzdır. Bugün devlet bazında bir İslam emirli mevcut değildir. Her Müslümana farz olan, Gücü nispetinde bunun oluşmasına katkıda bulunmaktır. Yalnız olan insan, günlük sorumluluklarında dahi gevşeklik gösteriyorken, böyle büyük bir sorumluluğun altından nasıl kalkabilir? Bugün ortadan kaldırılan sadece İslam emirliği değildir. Onun temeli ve devamı olan kitap ve sünnet de ortadan kaldırılmıştır. Bizden önce yaşayan nesillerle bizim sorumluluğumuzu karıştırmamalısın. Onlar belli zamanlarda ıslah faaliyetlerinde bulunuyorlardı. Temelleri ve katları sağlam bir binanın dış ve iç cephesinde tadilat yapıyorlardı. Bazı değerler bozulsa da temel ve bina sağlam bir şekilde yerinde duruyordu. Bugün durum çok farklıdır. İslam binası temelleriyle beraber yerinden sökülmüş, yıkıma uğramıştır. Yerine adı İslam, kendi her şeyiyle cahilliği olan yeni bir bina inşa edilmiştir. Bu öylesine şerli bir yapıdır ki, Ademden aleyhisselam günümüze cahiliyenin tüm tecrübesi bu binaya aktarılmıştır. Adına İslam dendiği için milyarlar, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dini diye Ebu Cehil'in, Firavun'un ve Nemur'un yoluna tabi olmuştur. Yani genç kardeşim, bizler sadece tadilat yapmakla değil, yıkım yapmakla işe başlamalıyız. Zemini cahiliyeden arındırıp, İslami temeller üzerine yeniden inşa etmeliyiz. Sen de kabul edersin ki, yüzyıllardır bu işi sürdürenler buna müsaade etmeyecektir. Bundan daha kötüsü ise, İslam'la tanıştırıp, asli dinlerine kavuşmaları için çaba sarf ettiklerimizin buna karşı çıkmasıdır. Yüzyılların kandırılmışlık ve cahilliğiyle şirke ve cahiliyeye İslam adına sahip çıkacaklardır. Amacım seni ürkütmek ve sorumluluğunu gözünde büyütmek değildir. Amacım gerçekçi olmak ve bu sorumluluğun ancak salih bir ortamla, cemaatle, İslami hareketle beraber omuzlanabileceğini ifade etmektir. Bundan dolayıdır ki, Allah ve Resulü her fırsatta cemaate irşad etmiş, yalnızlık ve ayrılıktan, fırkalaşmaktan sakındırmışlardır. Gerek bireyin, gerekse toplumun istikameti için cemaat ve birlik şarttır. Hepiniz topluca Allah'ın ipine sarılın, parçalanmayın. Ali İmran Suresi 103. Ayet Cemaatle beraber olunuz, ayrılıktan sakınınız. İmam Tirmizi Bir tarafta İslam'ın ısrarla vurguladığı cemaat ve biz anlayışı, öte yanda cahiliyenin aşıladığı bölünme ve ben. İslam'ın cemaat noktasında hassas olduğu kadar, cahiliyede insanları yalnızlaştırıp, tekleştirme konusunda hassastır. Cahiliye ürünü olan eğitim, sinema ve yazılı yayınlar sürekli bireyciliğe vurgu yaparlar. Kendi kararları, kendi çıkarları, kendine özel dünyaları olan insan toplulukları yetiştirmek istiyorlar. Bunun tek nedeni, insi şeytanların insanı, cinni şeytanları av haline getirme isteğidir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem her anlamdaki yalnızlığı yasaklaması bundandır. Evet genç kardeşim, Allah'a subhanehu ve Teala adanmak istiyorsak uygun zemini bulmalıyız. Elimizdeki en büyük nimet olan gençliği kaybetmeden buna zemin olan İslami hareket içerisinde yerimizi almalıyız. Bu zordur. Çünkü insan özgür olmayı ve dilediği gibi hareket etmeyi ister. Kayıt altına alınmak istemediğinden Rabbine dahi isyan eder. Kuralsız ve değersiz yaşamak ister. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın subhanehu ve Teala azameti dahi, İnsanların çoğunu bu hastalıktan alı koymaz. Cemaat, İslami hareket demek, insanın kendi içinde yaşamayı terk etmesidir. Ortak bir hedef için kendine verilen sorumluluğa sahip çıkmasıdır. Adanmanın ilk adımıdır. İnsi ve cinni şeytanların baskısına göğüs germektir. Cahiliye bireyden korkmaz. Bireyin güç ve enerjisinin içinde anlam kazandığı cemaatten ve birlikten korkar. Mekke müşriklerinin benzer şeyleri söylemelerine rağmen, haniflere karışmayıp Allah Resulüne ve sahabeye Mekke'yi dar etmesi bundandı. Aynı şeyleri topluca söylüyor, söylediklerinin etrafında kenetleniyorlardı. Bu ağızlarından dökülenin yalnızca söylem olmadığı, kuvvet bulduğu takdirde hakim ve otorite olacağını gösteriyordu. Sahabe ortak bir amacın etrafında kafaları net bir şekilde hareket ettiler. Bu çok büyük bir nimetti. Ne yapacağını bilmeyen, deneme, yanılma yöntemiyle sonuca ulaşmak isteyen insanlar bıkkınlığa ve umutsuzluğa düşerler. Günümüzde bunun örneklerini çok iyi görüyoruz. Her yıl farklı bir hedef belirleyen binlerce genç var. Bir dönem ilim talebesi olmaya karar veriyoruz. İyi bir alimin ilmiyle İslam'a yaptığı hizmet bizleri etkiliyor. Tüm enerjimizi bu noktada harcamaya başlıyoruz. İslam ümmetinin dünyanın dört bir yanında çektikleri duygusal bir dille aktarılıyor. İmani duygularımız harekete geçiyor veya adanmış bir cihat ehlinin fedakarlıkları bizleri etkiliyor. Allah subhanehu ve Teala yolunda cihada çıkmaya, şehadete niyet ediyoruz. Enerjimizi bu yönde harcıyor, programlarımızı buna göre yapmaya başlıyoruz. Bazı olumsuzluklarla karşılaşınca daha hayırlısını aramaya başlıyor gözlerimiz. Maddi yardım diyoruz. Hizmetin olmazsa olmazı maddi olanaklar diyor ve ticarete yöneliyoruz. Buranın da olumsuzlukları bizi şaşırtıyor. Çoğaldıkça vermek zor geliyor, dünyaya meyil ediyoruz. Derken davet diyoruz. Yeterince donanım elde edip insanları Allah'a davet etmeli. Bununla beraber ömür geçiyor. Gençlik ve ona bağlı olan enerjimiz zayıflıyor. Eski rağbetimiz kalmadığı gibi amel için gerekli iradeyi de bulamıyoruz. Bir önceki aşamada bile bir işe başlama iradesini gösterip onda sebat iradesinden mahrumduk. Şimdi başlama iradesinden de mahrum olduk. Yaşı ilerlediği halde durumu resmedilen şekilde olup, çevresine umutsuzluk aşılayan binlerce insana şahit olmuyor muyuz? İşte cemaat bu problemin çözümüdür. Enerjinin ve ömrün heba olmasını engeller. İnsi cinni şeytanlar İslam'dan çeviremedikleri Müslümanı, Birey olarak yaşama noktasında tutmaya gayret eder. Bireysel amellerin sonu kesiktir. İslam'ın Müslüman'ı, zamanına ve tarihe şahit kılacak nitelikte amellere teşvik ettiği unutulmamalıdır. Müslüman, ilk insandan bu yana tüm kardeşlerine bağlıdır. Onların amellerinden haberdardır. Olumlu olanları örnek alır, olumsuz olanlarından tecrübe edinir. Onlara duacıdır ve kendi sonraki nesillere örnek ve tecrübe olacak şekilde yaşar. O sadece kendi zamanındaki bir cemaatin mensubu değil, Ademle aleyhisselam başlayan İslam cemaatinin ferdidir. Genç kardeşim, bulunduğumuz mıntıkada etrafımıza bakmalıyız. Söylemleri kitap ve sünnetten alınmış Amerleri Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benzeyen ve genel hayatları, mensubu oldukları İslam cemaatininki gibi olanlarla beraber olmalıyız. Öncelikle bizler dinimizi bilmeliyiz. Allah'a sığınmalıyız. Huzeyfe'nin radiyallahu an) Allah Resulünden haber verdiği fitneye düşmemek için dikkatli olmalıyız. Cehennem kapılarında olan davetçiler vardır. Onlara icabet edeni ateşe atarlar. Ben Huzeyfe dedim ki, Onlara bize vasfet ey Allah'ın Resulü. Cevap olarak onlar bizim cildimizdendir. Bize benzer ve bizim dilimizle konuşurlar. Muttafekun aleyh. Cemaat diye cehennem davetçileri çıkacak. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem diliyle konuşacaklar. Yani dillerinde ayet ve hadis eksik olmayacak ve yabancı da olmayacaklar. Onlar da Müslümanların mensup oldukları milletlerden olacaklar. Bunları tanımak zorundayız. Tanıyacağız ki, şekli Muhammedi olup davet ettiği şey ateş olanların tuzağına düşmeyelim. Bunları tanımanın yolu ikidir. Kitaptan ve sünnetten haberdar olmak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin başına gelenleri bilmek. Bu iki ölçüdür. Biri teori, biri pratiktir. Bu ölçülerde ilim sahibi olan Müslüman, kolayca saptırılamaz. Önce kitabı ve sünneti sahih kaynaklardan öğrenmeliyiz. Bu bizlere anlatıldığı gibi zor değildir. Dünyada anlaşılması ve yaşanması en kolay şey kitap ve sünnettir. Asıl zor olan onların ve babalarının uydurduğu Allah'ın subhanehu ve teala hakkında hiçbir delil indirmediği zanları ve tahminleridir. Elimizde Allah subhanehu ve teala tarafından korunmuş Kur'an ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerini toplayan kaynaklar mevcuttur. Dine dair kim ne söylerse bu iki kaynaktan delil istemeliyiz. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin hayatlarını öğrenmeliyiz. Çünkü bu tek bir yoldur. Yolun tüm ayrıntıları değişmez kanunlar sünnetullah olarak Allah subhanehu ve teala tarafından belirlenmiştir. Bu yolun tabileri aynı şeyleri yaşamışlardır. Benzer dönemleri yaşayanların başına aynı şeylerin gelmesi kaçınılmazdır. Mensubu olduğumuz evrensel tarihi İslam cemaatinde iki toplum tipi vardır. Birincisi, Adem, Davud ve Süleyman aleyhümüsselam gibi tevhidi toplumlardır. İkincisi, Musa, İsa, İbrahim, Nuh ve Lut aleyhümüsselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi şirk toplumlarında yaşayanlardır. Her iki toplum biçiminin başına gelenler, yaşadıkları yol olarak Kur'an'da resmedilmiştir. Ve bizler yol çizilip netleştirildikten sonra, bizden öncekilerin muhatap oldukları ölçüye muhatabız. Neredeyse seni bu yerden yurdundan çıkarmak için tedirgin edeceklerdi. Bu durumda kendileri de senden sonra, az bir süreden başka kalamazlar. Bu senden önce gönderdiğimiz rasullerimizin bir sünnetidir. Sünnetimizde bir değişiklik bulamazsın. İsra Suresi 76 ve 77. ayetler. Bu daha önceden gelip geçenler hakkında uygulanan Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın. Ahsap Suresi 62. ayet. Bu fitne ortamında Doğru cemaati bulmanın ölçüsüdür. İnancın kitaba ve sünnete dayanması ve tabi olduğunu iddia ettiği yolun değişmez sünnetlerini yaşıyor olmasıdır. Bu ölçülere uyan yapılar hiçbir zaman eksik olamazlar. Bu Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verdiği esaslardandır. Kıyamete dek Allah'ın dinini ayakta tutan, savaşan, kuvvetli olan bir taife süre gelecektir. Onlara muhalefet edip, Onları yardımsız bırakanlar onlara zarar vermeyecektir. Muttfequn aleyh. Bizden önce Rablerine adanan ve adakları kabul edilenler gibi salih ortamda bulunmak, Allah'ın dinine ensar olup hizmet etmek, gençlik ve enerji belirsizlikler içinde heba olup her şeyi tadıp hiçbir şey elde edemeyen durumuna düşmemek, dinle tanıştığımız gibi onun üzerinde sebat edebilmek ve iman üzere can vermek için İslami hareket saflarında yerimizi almalıyız. Genç kardeşim, Allah'a adanabilmek için hakkın ölçüsünü tanımalıyız. Bu ölçüyle İslami bir yapı tespit edip yerimizi almalıyız. Çünkü bize ihtiyaç var. Her şeyimizi İslam davasına adamamızı bekleyenler var. Ve bilmeliyiz ki, cemaat içinde bulunmak, ben anlayışından vazgeçmektir. Sahabe misali belirlenen hedef doğrultusunda hareket etmek, her an benden beklenen olabilir düşüncesiyle hayatımızı düzenlemektir. Bu da işitmeye ve itaat etmeye hazır olmaktır. Cemaat içinde yerimizi almak, emirlere masiyet olmadığı müddetçe itaat etmektir. Bu öyle sıradan bir itaat değildir ki Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem itaat, onun üzerinden Allah'a subhanehu ve teâlâ itaattir. Kim bana itaat ederse, Allah'a itaat etmiştir. Kim de bana isyan ederse, Allah'a isyan etmiştir. Kim emire itaat ederse, bana itaat etmiştir. Kim de emire isyan ederse, bana isyan etmiştir. Muttefekûn aleyh. Evet, Allah'a subhanehu ve teâlâ, ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem itaat etmek isteyen, masiyeti emretmediği müddetçe emirine itaat etmelidir. Genç kardeşim, sen her cemaat ve emire tabi olacak değilsin. Çok dikkatli olmalısın. Sen Rabbine adanmak, O'nun Subhanahu ve Teala dinine ensar olmak istiyorsan, ölçülere uyan bir yapı bulduğunda şu noktaya dikkat etmelisin. Doğrular ve yanlışlar iki kısımdır. Mutlak doğrular ve mutlak yanlışlar. Bunlar İslam'ın kesin öğretileridir. Bunlar herkesin bilmesi gereken zaruri meselelerdir. İçkinin, zinanın haramlığı, hiçbir maslahatın şirki meşrulaştıramayacağı, namazın ve zekatın vacip olması ve benzerleri buna örnek verilebilir. Bu noktalarda İslam'a muhalefet etmemizi isteyen bir yapı bizim ölçülerimize uymuyor demektir. Bu gruplar Cehennem kapısında olan davetçilerdir. Göreceli doğrular ve yanlışlar, bunlar mutlak olmayıp, hizmet esnasında verilen kararlardır. Hakkında kesin olmayan, kişiden kişiye göre yapılması veya yapılmaması değişen şeyler, yani göreceli meselelerdir. İşte senin hassas olman gereken nokta burasıdır. Çünkü itaat bu noktadır. Allah'a gençliğine adayan ve buna aday olanların bu noktada doğruları ve yanlışları olmaz. O içinde bulunduğu hareketin doğrularını doğru, yanlışlarını yanlış kabul edendir. Onun amacı konuşmak, laf kalabalığı yapıp eleştirmek değildir. Düşünmüştür, halkın ölçülerine uyduğuna emin olduktan sonra bir yapıda yerini almıştır. Buna bağlı olarak, masiyet emredilmediği sürece, ''Benim işim itaat ve hizmettir.'' diyerek göreve koşturur. ''Şu şöyle olsaydı, bu böyle daha iyi olurdu, bataklığında ömür tüketmez.'' Bilir ki, ona göre şöylesi daha iyi, böylesi daha faydalı durum. Bir başkası için tam tersi olabilir. Adı üstünde ya, göreceli meseleler. Onun doğrusuna göre hareket edilse diğer insanın benimki diyecek ve birliğin, vakit ve gençlik israfının teminatı olan cemaat, tefrika ve çekişmenin merkezi olacaktır. Emir tayini, ona itaatin, Rasule ve Allah'a itaat olması, Masiyet olmadıkça onu dinlemenin sıdkın alameti olması da bundan değil midir? Farkında mısın kardeşim? Yeryüzünün en şerefli nesli aynı zamanda en az konuşan neslidir. Konuşmak, sürekli fikir beyan etmekse saadet asrında münafıkların özelliğidir. Günümüzde pek farklı değildir. Çokça konuşan, fikir beyan eden insan var. Söz konusu hizmet ve fedakarlık oldu mu yine suskunları görürsün. Konuşup hizmet projeleri arz edenlerin ya programları vardır ya da evde onları bekleyenler. Allah'tan geldik, tekrar ona döneceğiz. Söz konusu göreceli bir meseleyse sen susmalı ve elinden gelenin en iyisini yapmalısın ve hiç unutmamalısın. Allah'a adanmamız için bize bu zemini sunacak salih bir ortam içinde yerimizi almalıyız. Allah'ım bizleri senin dinine hizmet eden, Sadık insanlarla bir arada bulunmaya muvaffak kıl. Bizleri işiten ve itaat edenlerden eyle. İsyan ehli olmaktan sana sığınırız. İslam ümmetinin sana takdim ettiği kurbanları kabul ettiğin gibi, bizleri yoluna kurban kabul et. Selam ve dua ile. Bu yazı, Tevhid dergisinin 10. sayısında yayınlanmıştır.